أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم El-mü'minu mümini kelbun yâni yeşüddu ba'duhu ba'da. Sadeka Rasulullah ve nataka Habibullah fi kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslümanlar! Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği, sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında, Down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız. Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teala'nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur. Aziz müminler, gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, Tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması son derece önemlidir. Kıymetli Müslümanlar! Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir. Değerli Müminler! Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur, Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. O halde birbirimizin farkında olalım, kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde ona boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini ondan niyaz edelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.